10 gün arayla adet olan bir kadın ibadetlerini nasıl yapmalı evet. Tabii iki adet arasında geçmesi gereken asgari süre 15 gündür. Dolayısıyla mesela bir hanımefendi örnek verelim ayın birinde adet oldu, ayın 10'una kadar sürdü. 10'dan sonra devam ederse zaten onundan sonra devam ettiği 10 gün geçtikten sonra devam eden kanama istihaze kanamasıdır, özür kanamasıdır hemen usul abdestini alacak, namazına vesaire diğer şeylerini normal bir şekilde yapacak. Evet, evet. Ee, ve on, ayın 10'unda bittiyse eğer adeti 15 e, günden önce tekrar bir adet görmüşse, bir kanama görmüşse, akıntı görmüşse bu adet değildir. Neden? İki adet arasında olması gereken asgari sure 15 gündür. Dolayısıyla 15 günden önce bir kanama tekrar gelmişse o kanama da özür kanaması olarak kabul etmek gerekir. Eğer 10 günde bir kanama geliyorsa tabii bir doktora görünmekte fayda var. Bir sıkıntı vardır yani.